Muazzez müminler, bayram sabahındayız. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'ten sonra Müslümanların sevindiği, surur içerisinde olduğu mübarek, muazzam, muhteşem güne bizleri ulaştırdı. Ona hamdü senalar olsun. Güneş doğdukça, güneş doğduktan şu kadar zaman sonra Müslümanlar çocuklarını alacaklar yanlarına, Onlarla camilere koşacaklar. Buradan öteye İstanbul'dan, Üsküp'ten, Mağrib'e kadar devam edecek. Müslümanlar bu sabah oruçlarını tuttular, teravihlerini kıldılar. Şimdi Allah Teala'nın huzurunda olacaklar. Ellerini kaldıracaklar. Biz buradayız Ya Rabbi diyecekler. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ Muttaki olanlardan Allah ibadetlerini, namazlarını, oruçlarını, sadakalarını kabul eder Biz de Muttaki olabilmek için Ramazan boyu oruç tuttuk Sadaka verdik eğer imkanımız varsa Teravih namazlarına koştuk Şimdi muttakiler kadrosuna bizi alır mısın ya Rabbi diye Bayram sabahında Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye ellerini kaldıracaklar Onun için buradasınız Ramazan-ı Şerif bayramında, Kurban bayramında müminler sevinirler. Onlarda surur olur. Fakat alimlerden, selef'ten öyleleri varmış ki ümmetin sevindiği günde de başını yerden kaldıramazmış onlar. Sormuşlar, demişler ki hocam neden başınızı kaldırmıyorsunuz? Müslümanların sevinmesi gereken, mutlu olması gereken bir gündeyiz. Evladım dermiş onlar. اِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّق۪ينَ Allah muttakilerden ibadeti kabul ediyor Acaba Ramazan-ı Şerif'te muttakilerden olabildim mi? Eğer muttakilerden olabildiysem Rabbim o zaman orucumu kabul edecek O zaman kıldığım teravihleri kabul edecek Yani teravihe biz Arkadaşlarımız görsün Eş görsün, dost görsün Onun için mi geldik? Oruçları falanlar görsün onun için mi tuttuk Yoksa Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için Elhamdülillah Sizler Allah'ın inayetiyle Onun rızasına nail olabilmek için bütün bunları yaptınız Şimdi buradasınız Bayram sabahında bir dönüş başlayacak Müminin hayatında Müslümanın hayatında Şimdi dünyaya ''Orucun bereketiyle, teravihin ihsanıyla, lütfuyla dönüyorum ya Rabbi.'' diyeceksiniz. Ramazan boyunda ekmek sizindi, su sizindi ama almadınız, yemediniz, o suyu içmediniz. Erkekler evliyseler eşleriyle beraber olmadılar. Bununla şunu söylediler, ''Ya Rabbi, bütün bunların geçici olarak ben sahibiyim.'' Hakikatte ve lillâhi mulkü vel ard Yer ve göklerin sahibi sensin Allah'ım İşte ekmek yiyemiyorum İmsaktan iftara kadar ağzınıza almadınız Bir lokma koymadınız Neden bunu yaptınız? Neden yemediniz? Allah Teâlâ'nın emri diye Peki, bize o halimiz şunu öğretti Kendinin olan bile ekmeği yiyemiyorsan Ramazan'dan sonra başkasının ekmeğini yiyebilir misin? Başkasının suyunu içebilir miyiz? Müslüman yürürken başkasının eşine, kızına vesairesine başını kaldırıp bakabilir mi? Ekranda kendilerini arz eden kadınlara başını kaldırıp bakabilir mi? Kendi eşiyle beraber olmayanlar başını kaldırıp o haramlara, başkalarına, onlara bakabilir mi? Elbette bakamaz. Ramazan-ı Şerif, bize bütün bu güzellikleri getirdi kardeşlerim. Bayram demek, güzel elbiseleri giymek, eskileri çıkarmak değil, bayram demek, yeni ayakkabıları giymek değil, bayram demek, yeni bir ruha sahip olmak. Günlerin değişmesi, yemek yemediğiniz bir günden, yemek yiyebileceğiniz güne gitmek değil, o günleri değiştirebilmek, o günün içerisine Allah Teala'nın haram kıldıklarını, helal tayin ettiklerini koyabilmek. Yani neden uzaklaşın emrini verdiyse bize, onlardan ateşten kaçar gibi kaçabilmek. Yeni bir ruha, yeni bir anlayışa sahip olmak. Evin içinde yaşayanlar aile olurlar. Aile birbirinin hukukunu korur. Biz de bu sabah bir ümmet olarak aile olduğumuzu idrak edecek. 1 milyar 800 milyon kardeşimizin olduğu bir aile. Alem-i İslam onun için aynı sabahta camilere koşacaklar, bayramı idrak edecekler. Kardeşlerimizi düşünmek, mazlumları düşünmek, mağdurları düşünebilmek, Kudüs'ü düşünmek, Suriye'yi düşünmek, Hamayı, Bağdat'ı, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı, Düşünebiliyorsak yani bayram sabahında sevinirken içimizde bir parça onların acısı, onların hüznü varsa O zaman Allah Teala bize bayramın şerefini ihsan ediyor demektir kardeşlerim Alimlerimiz namazı kılarlar, orucu tutarlarmış eslafımız, kudemamız Namazdan sonra sanki bir adam günah işler Günahtan sonra tevbe ederken nasıl ağlarlarmış. Onlar da bayram sabahında öyle gözyaşı dökerlermiş. Geride 29 gün orucumuz var. Geride 29 gün teravihlerimiz var. Onları kabul eder misin ya Rabbi? Onların içinde hatalar vardı namaz kılarken bütünüyle kopamadım dünyadan meşgaleler vardı onlarla namazın içinde meşgul oldum Bütün kusurlarıyla benim o namazımı ibadetimi kabul eder misin diye bayram sabahında dua ederken onları düşünürlermiş ümmeti düşünebilmek, ümmetle alakadar olabilmek. Nurettin Zengi Hazretleri, Selahaddin Eyyubi'nin kumandanıydı. Kudüs'teydim, dün geldik Kudüs'ten. Yani dün sabah buraya ulaşmış oldum. Orada Osmanlı'dan kalma bir bina var. Orayı müze yapmışlar. Müzenin içerisinde, yıllar önce Yahudilerin Mescid-i Aksa baskında yakmış olduğu bir minber var. Minberin kalıntıları, o minberi yıllar önce Nurettin Zengi Hazretleri yapmış, Kudüs'ü fethedecek, 88 yıl Kudüs, Mescid-i Aksa, Haçlıların kafirlerin işgalinde kalmış, oraya bir minber yapmış, demişler ki askerleri, efendim Kudüs Müslümanların elinde değil, Mescid-i Aksa işgal altında ama siz oraya minber yapıyorsunuz, ben ulemadan dinledim, Evliyaullah'tan dinledim, Allah Azze ve Celle Kudüs'ü tekrar bize nasip edecek. Kudüs'te Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Yeniden kiliseye, havraya çevrilen o mabetler yeniden açılacak. Yeniden Müslümanlar orada bayram namazlarını kılacaklar. Yapan minberi fakat Allah Teala ona nasip etmez. Selahaddin Eyyubi'ye ihsan eder. Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi alır oraya getirir. Mescid Aksa Camii'ne koyar. Şimdi oraya gittiğiniz zaman orada Müslümanlar için uyuyamayan, Müslümanlar için onların derdini düşündüğünden dolayı ağzına ekmek koyamayan o insanların eserlerini görürsünüz. Nurettin Zenge Hazretleri Kudüs Mescid Aksa işgal altında diye 20 gün oruç tutmuş. 20 gün ağzına sadece su koyarmış iftar vaktinde. Dimyat şehri var Mısır'da, Dimyat'ı haşlar işgal eder, 20 gün ağzına sadece iftar vaktinde su koyar. Yani oruç tutarken, namaz kılarken bayrama geliyoruz, bu ibadetleri eda ediyoruz. Eğer bunları Allah Azze ve Celle daha yüksek ecirle, sevapla kabul etsin, hanemize yazsın, bu aşk imana sahip olabilmek için, Bayram sabahında bunları da bir parça düşüneyim kardeşlerim. Aşıktan neredeyse ölecek. Fakat korkudan kimse Nurettin Zengi Hazretlerine yemek yemen gerekiyor kendine zulmediyorsun diyemiyorlar. İmam bir gece rüyada Efendimiz Ali Selamı görüyor. İmam Yahya. Allah Resulü Aleyhisselam rüyada İmam Yahya'ya diyor ki ''Nureddin zengiye müjdeyi ver, de ki ağzına ekmek koyamıyor, sadece suyla iftar ediyor, ümmeti düşünüyor, dimyatta iffetleri kirletilen kadınları düşünüyor, orada susturulan ezanı Muhammediyelerin Allah katında verilecek hesabını düşünüyor, söyle ona yakında dimyat şehri haşılardan temizlenecek.'' Orada Müslümanlar allah Ekber'' diyecekler. Peki efendim der, ben ona söyleyemem ki, bu rüyayı ona anlatamam. Anlatmam için benden bir alamet ister. Ona de ki, bir alameti yevmi harim'' Harim gününün alametiyle, sabah olur İmam Yahya, Nurettin Zengi Hazretleri'ne namazı kıldırır. Namazdan sonra rüyayı anlatacak. Fakat cesaret edip de rüyayı anlatmaya başlayamaz. Nurettin Zengi Hazretleri de o gece aynı rüyayı görmüştür. Döner Yahya'ya der ki: "Tu haddisuni ov haddisuk? Sen mi rüyayı anlatacaksın yoksa ben mi sana rüyayı anlatayım?" Nurettin Zengi Hazretleri rüyayı anlatmaya başlar. Rüya bitince İmam Yahya cesaretin toplar. Döner Nurettin Zengi'ye. "Efendim der. Allah Resulü'nü rüyada gördüğümde Efendime sormuştum Ya Resulallah demiştim bu rüyayı ben anlatamam Anlatırsam benden bu alamet ister Alamet nedir diye sormuştum Bir alameti yevmi harim Harim gününün alametiyle de Harim günü nedir sultanım deyince ''Haçlarla karşılaşmıştık. Medine'yi koruyabilmek için büyük bir orduyla geliyorlardı. Bizim ordumuz onları durdurmaya o gün yetmezdi. Büyük bir kalabalıkla geliyorlardı. Atımın üzerinden indim. Başımı toprağa sürüyordum.'' ...toprağa sürerken diyordum ki... ...Ya Rabbi... ...Hâzeddînü dinuk ...Vel cundu cunduk... ...Bu din senin dinin Ya Rabbi... ...Bu ordu senin ordun Ya Rabbi... ...eğer bu orduyu geçerlerse... ...bu mevzileri aşarlarsa... ...Kudüs'ü işgal ettiler... ...Medine'ye gidecekler... ...Kabe'ye gidecekler Ya Rabbi... ...orduna sahip çık... ...dinine sahip çık Ya Rabbi diye... ''Ağlıyordum secdede başımı toprağa sürüyordum. Sonra kalktık. Allah Azze ve Celle bize harimde büyük bir zafer ihsan etti. Alamet o. Onu söyle. Orada ihlasla Allah Azze ve Celle'ye yalvarınca nasıl icabet etmişti. Şimdi dimyat için ağlayan Nurettin'e müjdeyi ver. Yakında haşılar oradan mağlup bir halde ayrılacaklar gidecekler.'' Kudüs'te gittiğiniz zaman o samimiyeti, o ihlası görüyorsunuz. Osmanlı'dan kalan dev kazanlar var. Şu kapıdan içeriye girmezler. Dedeniz Sultan Süleyman Han Hazretleri. Orada aşhaneler yapmışlar. Soruyorsunuz onlara, Osmanlı size neyi hatırlatıyor? Diyorlar ki, ''Tilkâthâruhum tedullu aleyhim'' İşte bu kazanlar bize Osmanlı'yı hatırlatıyorlar. Kudüs, madem burada peygamber aleyhissalatu vesselam, bütün peygamberleri imanlık yaptılar, buradan Allah'a uruç ettiler, buradan semaya yükseldiler. Orada aşhaneler kurdular, Anadolu'dan buğdayları gönderdiler, oradaki aşhanelerde o dev kazanlarda çorbalar dağıttılar. Kudüs'ten alıp İstanbul'a getirmediler, Anadolu'dan Kudüs'e gönderdiler. Şimdi onların orada dev kazanları var. Asırlar geçti, Osmanlı'nın hizmetini işaret ediyor. Londra, Paris, New York sokaklarındaki Afrika'nın rengini taşıyan, Afrika'dan gelen insanlar da Batılıların Afrika'yı nasıl sömürdüğünü onu ilan ediyorlar Amerika'nın başındaki adam Esasında beyazların Afrika'yı nasıl sömürdüğünü dünyaya ihbar ediyor Onu ilan ediyor Kudüs'e gidin Kudüs'te gençler diyor ki Burada Yavuz'un çocuklarını görmek istiyoruz Alim i İslam En büyük cephesini bıraktılar Burayı terk ettiler onlar terk etseler de biz burayı bırakmayacağız. Kırkın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya başka şehirden gelmeleri yasak. Fakat kadınlar Ramallah'tan, Cenin'den, Beytüllahim'den yola çıkmışlar. Araba bulanlar arabaya binmişler, bulamayanlar yaya yürümüşler. Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kadir gecesinde tam 300 bin Müslüman vardı. Biz buradayız ya Resulallah Miraca yükseldi Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar unutsa da biz unutmayacağız Teravihten sonra 7 yaşında 8 yaşında çocuklar avluda dolaşıyorlar Dolaşırken büyük birlikler oluşturmuşlar Saatlerce dolaştılar Yukarıda İsrail helikopterleri var Onlar çekiyorlar Onlar da aşağıdan Şahade, şehadet şahadet diye bağırıyorlar Diyorlardı ki Hayber Hayber ya Yahud. ceyş şu Muhammed سوف ya Yahud. Haybere hatırla Yahudi. Haybere Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. 1400 sahabiyle gelmişti Hayber'de Yahudiler vardı Evleriniz kale gibiydi Ama Muhammed Aleyhisselam'ın Ordusunun önünde durduramadınız Hayber'i hatırla ya ey Yahudi Şu kapıda askerlerin olsa da Her yerde silahlı adamların olsa da Hayber'i unutma ey Yahudi Anneler 8 yaşındaki 9 yaşındaki çocuklarıyla Cenin'den, Beytüllahim'den, Ramallah'tan buraya geldiler Diyorlar ki, Ey Yahudi Ceyş-ü Muhammed Sevfe Ya'ud Nasıl Hayber'e Muhammed Aleyhisselam gittiyse Muhammed'in ordusu yeniden geriye dönecek Sekiz yaşındaki, dokuz yaşındaki çocuklarla dönecek Yahudi Mescid-i Aksa'ya Cuma günü gelecekti. Sekiz yaşındaki çocuklar taşlarıyla durdurdular Taşlarıyla geri çevirdiler. Çoğunu içeriye almışlar. Soruyorsunuz çocuklara, diyorlar ki Yahudi'ye taş atmayan Müslüman olur mu? Taş atmayan çocuk yok onların içinde. Yani Yahudi'yi 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam değil. Oradaki Serahaddin Eyyubilerin, Nurettin Zengi'lerin çocukları durduruyorlar. Sahura doğru Kadir gecesi yanında Selim hocam vardı Onunla kaldığımız yere giderken Susamıştık Su satanlar vardı orada Beş tane genç bir tezgahın önünde su satıyorlar İki tane su aldık Parayı verirken Dediler ki nereden geliyorsunuz Türkiye'den deyince parayı almıyorlar Beş kişi Oradan evlerine ekmek getirecekler Sudan ne kadar kazanacaklar Evlerine bakacaklar Almıyorlar parayı. Olmaz kardeşim. Alacaksınız. Evinize ekmek götüreceksiniz. Hayır alamayız diyorlar. Yanlarında bir çocuk var. Çocuğa parayı vereceğim. O da kabul etmiyor. Yere bırakacağım. Ona da müsaade etmediler. Hocam dediler. Zorumuza gider. Vicdanımıza dokunur. Biz bu parayı kabul edemeyiz. Peki bunun bedeli kardeşim. Siz bunun bedelini ödediniz dediler. Siz bu Kudüs'ü satmayan Abdülhamid'in evladısınız Amerikalılar Afrika'ya gitseler Onlar orada utançtan başlarını kaldırıp dolaşamıyorlar Sömürmüşler de orayı Ama siz Fatih'in evladı, Yavuz'un, Abdülhamid'in evladısınız Kudüs için bedel ödeyen Ümmet için bedel ödemeye devam eden bir tarihin çocuklarısınız bayram sabahındasınız sevineceksiniz, sevindireceksiniz Suriyeli muhacirleri, yetimleri sevindireceksiniz mezarlara gideceksiniz Fatiha okuyacaksınız yerin altındaki ecdadınızı, annenizi, babanızı sevindireceksiniz hastaları sevindireceksiniz kimsesiz yurdunda olan mazlumları ziyaret edeceksiniz manevi çocukları olarak onların yanına gideceksiniz Bayram sabahındasınız, en güzel günlerden birindesiniz. Allah Teala sizleri muttaki kullar kadrosuna ilhak eylesin.